ellem ve boylam www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 54 Şubat 2013 Başladı, hoş geldiniz. Gitarlı Dakikalar ve yeni bir gitarlı dakikalar köşemizden, sevgiler, saygılar. Artık bundan sonra biraz daha sık birlikte olmaya gayret edeceğim. Ee, nedir? Biraz biraz ilerlediğimi hissediyorum. Sadece benim hissetmemle kalsın istemiyorum. Aynı zamanda size de hissettireyim istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden O yüzden biraz daha sık gitarlı dakikalar yapmaya gayret edeceğim. Nedir? İlk, ilk ikinci ayda yapmıştık işte. Gitarı elime alışımın ikinci ayı. Nedir? 6. ayda ele aldım. Bir bir bölüm daha yaptım gitarlı dakikalar diye. Böylece gelişimimi sizlere de yansıtmış oldum. Yahut da böyle kayda işlemiş oldum en azından. Önceden ilk zamanları hatırlıyorum da iki dakikalık bir bölümü yapmak için iki, bir gün yetmemişti. Ertesi günü devam etmiştim falan. Bir önceki oturumda da altıncı aydayken de epey bir uğraş vermiştim. Bu sefer biraz daha az. yani Tabii şey ön hazırlıktan bahsetmiyorum. hani Bir çalışmayı oturtana kadar değil. Epey bir zaman geçiyor mesela çaldığım parça üzerinde aylardır çalışıyorum ayrı mesele de. Hani kaydın başına, mikrofonun başına geçtiğim zaman tek oturumda yapabiliyorum mesela nedir işte bir saat içerisinde halledebildim kaydı. Tabi hatalar da var. Onları daha sonra e, nedir montajda keseceğim, biçeceğim, birleştirmeler falan yapacağım ama e, buna rağmen ilk zamanlar çok çok yorulmuştum. Bu mesafe kat ettiğimi gösteriyor. Haklı <gülüyor> e, olmama vesile oluyor bu durum. Evet kıymetli dinleyenler. Neyse çok çok fazla uzatmayayım bir köşemiz daha olacak bugün yani enlem ve boylamın tümünü bu köşeye ayırmak istemiyorum gitarlı dakikalara o yüzden nedir artık daha sık birlikte olacağımızın haberini vermiş olayım sadece belki artık iki ayda bir ya da ne bileyim belki daha, daha ileriki zamanlarda her ay Evet bakarsınız her ay Sizlerle <gülüyor> Birlikte oluruz o zaman Daha istek alırız demiyorum da Yani onun için birkaç sene geçmesi gerekiyor Ama hele bir sene Devriyemi tamamlayayım 12 ay bitsin ondan sonra Nedir en azından işte ne kadar oldu Bir yıldan fazla oldu Gitarla ilgileneli Diye söyleyebilirim böyle olunca Nedir bu, bu söz bana cesaret de verir E şimdi daha aylık Yani kaç aylıksın <gülüyor> bir <gülüyor> yani şey oluyor biraz hani ya ben yeniyim daha falan yani eski olsan ne? Yani çalamıyorsun zaten <gülüyor> o yüzden ya da mesela iki yılla ulaştığımızda şey diyeceğim Ooo yıllar oldu ben gitarla ilgili <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Belki nedir? Be besteler, çalışmalar da söz konusu olabilir. Kendi kendime <gülüyor> Neyse o bestemden bahsetmeyeceğim Kendi kendime diye bir beste yapmıştım kendi kendime Ama ufak tefek böyle bir şeyler yapayım istiyorum Beste, de küçük müçük yani Çocuk şarkıları falan ama çocuk şarkıları daha bir zor Onlar her şeyi kabul etmiyorlar O yüzden ben kendi kendime bir şeyler yapayım yani Kendim için yap yapmaya devam edeyim Beğenenler eyvallah Yok beğenmezlerse Zaten kendim için yapmıştım diyerek <gülüyor> işin içerisinden sıyrılırım abi hayat evet, kıymetli dinleyenler ve ha şundan bahsedeyim özellikle tırnak çok önemli geçen gün tırnağın bir tanesi kırıldı şu an kısa. Randıman alamıyorum. Hafif zorlanıyorum işte birkaç gündür uzaması için çekiyorum, bekliyorum ama <gülüyor> çok fayda etmedi. Hatta tırnak koptu. Ulan dedim, aha daha şey yapacağız bu ay işte on ay oldu işte aradan geçti zaman. Dedim bir bölüm yapacağız. Giterli dakikalar tam da kırılacak zamanı buldu bu tırnak. Hemen hemen ne, bir çare düşünüyorum falan. Daha önce tırnak sertleştirici almıştım, kullandığımdan bahsetmiştim. İşte onu sürüyüm dedim. Sürdüm ama çok fayda etmedi. Kopan kısmı eğilmeye bükülmeye devam etti e, baktım e, olmayacak o zaman aklıma şey geldi Japon yapıştırıcı <gülüyor> aldım tırnak kısmına bir döktüm D dondu ya kurudu yani Baktım ve sertleşti de Sonra gitarı elime aldım çaldım Hafif böyle tırmallaması dışında Sağlamdı yani 3-5 gün böyle devam etti Yani egzersizlere falan devam ettim o şekilde Dayandı ama Sonra birden fark ettim ki Bir ara işte 3-4 gün sonunda Kırık parça kaybolmuş <gülüyor> <gülüyor> Japon yapmış yüz da fayda etmedi. Şimdi o yüzden çalacağım ama mümkün olduğunca o parmağı kullanmamaya gayret edeceğim. Bir parmağa fazladan iş çıkaracağım filan. Ne ne çalacağım size? Çok bildik bir parça. Romansı çalacağım. Ardından Divertissement diye bir şey. Artık biraz biraz kendime güvenim geliyor falan ama yerden yere vurmamak, çalmamak kaydıyla biraz biraz eleştirebilirsiniz. Önceki bölümlerde diyorduk ki işte acımasızca eleştirecekseniz dinlemeyin. Rest çekiyorduk falan. Ee, normalde de dinleyen yok zaten. <gülüyor> Ayrı <mesela. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O yüzden çok bir şey değişmiyor da en azından işte kendimizi avutuyoruz falan işte. Her neyse şimdi biraz biraz daha ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Hafiften hafiften eleştirebilirsiniz. Yani mesela 10 tane okunuz varsa hepsini sallamayın da bir tanesini falan fırlatın. Yani. <gülüyor> Savunabilirsek kendimizi savunuruz. Savunamazsak nedir? En azından okun isabet edeceği, ettiği kısma yüklenmeye gayret ederiz. Budur yani olayımız. Daha sonra işte 2 ok, 3 ok falan zamanla ama şimdi onları söyleyip de işte iştahınızı kabartıp 2-3 ok yöneltmenizi zemin oluşturmayalım. O yüzden 1 ok olması kaydıyla sallayabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Evet kıymetli dinleyenler ve huzurlarınızda 10. ayında May Birgin ve Gitar'ı bu bölüm az önceki bölümden birkaç gün sonra kaydedildi. Bugün ayın son günü. O birkaç gün önce kaydedilmişti. Ee, hani demiştim ya artık tek oturumda kayıt yapabiliyorum diye. <gülüyor> bu an bunu düzeltmek istiyorum. Montaj sırasında baktım ki zamanlamada sıkıntı var. Yani Çalıyoruz çalıyor, <gülüyor> ama atıyorum 4-4 no, dört dörtlük nota bir saniyeye vurulması gerekiyorsa eğer o, o, o kıvamda çalıyorsa mesela 0.9 saniye bir tanesi bir tanesi 1.1 saniye filan. Metronom buldum internetten yani bir program buldum programla müzik yapılıyor. Üst dörtlük, dört dörtlük ölçülere göre ritimler döşedim. S sabahtan beri yani iki saattir bugün gitarla aralıksız tempo tutturmaya çalışıyorum <gülüyor> bakalım birazdan tekrar çalmaya çalışacağım belki bu, bu, bu sefer metronom kullanacağım bir taraftan ee, aslında evet o metronomları böyle 3 dörtlük dört dörtlük bir iki tane ayarladım aslında onlardan böyle örnekler sunayım en azından gitarla ilgilenen arkadaşlara fikir vermiş olur. Ya da bilmiyorum. Belki herkes biliyordur da ben bilmiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bunun farkına vardım. Daha önce hep böyle BPM bit per minute dakika başında ritim vuruş sayısı filan. Ama ben bir türlü anlamıyordum. Bugün onun sırrına erdim. Ritim oluşturdum bir tane. Sonra da işte BPM'yi arttırınca programda bilmiyorum Windows'ta bu program var mıdır bilmiyorum ama benzer programlar vardır. Hidrojen Linux ortamında Ubuntu'da çalışıyor şu anda. Ubuntu işletim sistemini kullanıyorum. Zombie iki yıldır bunu da ifade etmiş olayım. Yani hatta şunu da yapayım. Beğenmediğimden de bir bölüm sunayım da en azından karşılaştırma yapılabilsin. O az önce işte önceki bölümde diyorduk ki işte gelişmişim gelişmişim tamam. Yani hani orada bahsettiğim kadar gelişmemişim ama. Zamanlama olayını düşersek yine gelişmiş. Tek oturumda kaydedemiyoruz tamam. Belki önceki kayıtlardan da daha fazla uğraştım bunun için. Yine de geliştiğimi hissediyorum. Kim ne derse desin. <gülüyor> evet, evet, evet. Ve giriyoruz. Şimdi aynı çalışmaları metronoma uyarak çalmaya çalışacağım. www.mbirgin.com Merhaba adali dinleyenler ve her zaman olduğu gibi bir stüdyomuzda bir konuğumuz var diyeceğim. Her halükarda stüdyo olmadığı belli. Zaten etraftan gürültüler, sesler geliyor. Ve neredeyiz? Bir kafeteryadayız şu anda. Net bir konu yok ve ortaya karışık bir muhabbet söyledik. Birazdan gelecek onu yiyeceğiz. <gülüyor> evet, konuğumuz Lütfü Durmuş Bey. Lütfü Bey'le biz aslında birkaç sene evvel Hatta 4-5 sene 5 falan oluyor sene muhtemelen. Konya'dan, üniversiteden tanışıyoruz. Kendisi o zamanlar üniversiteli değildi herhalde. O zaman da üniversiteliydim, hala da üniversiteliyim. Ha şey, hocam sayesinde, hocam kendisinin babası evet. olur. Buradan kendisine selamlarımızı <gülüyor> göndermezsek daha sonra kulağımızı çeker, o yüzden gönderiyorum. <gülüyor> Çünkü hani burada bir e, oğlu olduğum için <gülüyor> elçi diyebiliriz yani bir nevi. Şikayet nevi. <gülüyor> <gülüyor> Selamları siz yollayın hocam en iyisi. Siz de gönderin yani. Baba seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet işte e, Hazreti hocamın oğludur Mütbe Bey. O sayede tanıştık. Birkaç defa evlerine konuk olmuştum. Oradan bir muhabbet olmuştu. Daha sonra işte Lütfü Bey bir üniversiteyi bitirmeden bırakıp bir başka üniversiteye geçti falan filan. Ve şimdi Ankara'ya geziye gelmişler. Gelmişlerken de görüşmüş ve buluşmuş olduk. Daha önce fizik bölümünü okuyordu. Benim 8 senede bitirdiğim bölümü. Kaç sene? 4 sene okuyarak... Yarı, yarıladı, yani ben 8'de bitirdim. Demek ki o normal yani evet. 4'te 2 ilerlemiş, bitirebilirdi demek ki 8 senede ama pes etti. Evet. <gülüyor> Dayanamadım diyebiliriz. Bir 4 senem daha gerektiğini fark ettim. Daha sonra dedim ki başka bir bölümü bitireyim o zaman 4 senede. Ve, ve, ve, ve uçak uçak mühendisliği bölümüne geçtim. Evet uçak mühendisliğindeyim, İTÜ'deyim şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi. şehri ve üniversiteyi değiştirmiş oldum bu şekilde. Daha önce Ankara Bilkent Üniversitesi'nde Ankara Bilkent Üniversitesi'nde fizikteydim. Şu anda İTÜ uçaktayım. Çok güzel. Şimdi hocam, yani uçak mühendisliği deyince tabii şey, yani nasıl derler, Kallavi prestijli bir bölüm gibi duruyor. İşin 300'ü öyle mi? Yani bir de İstanbul Teknik Üniversitesi denilince belki de bu işin, Türkiye'deki en iyi üniversitesi denilebilir bu. Bu anlamda viziği bırakıp yani zor bir bölüm olduğu için mi bıraktınız bilmiyorum. Bırakıp İTÜ gibi bir üniversitede uçak mühendisliği bölümünü okumak nasıl bir duygu? Biraz bundan bahsedin. Şimdi aslında bu konu birazcık sayısal bilgisi gerektiriyor bu konuyu açmamız için. Çünkü fizik dediğimiz zaman bilim, akademik olarak incelememiz gerekiyor. Ama uçak mühendisliği dediğimiz zaman mühendislik dalına giriyor. Daha çok üretim oluyor işin sonucunda. Yani bir çıktı oluyor elinizde bir ürettiğiniz bir sonuç oluyor. Hı? Ama akademik yani fizik dediğimiz zaman, yani fen bilimleri dediğimiz zaman daha teori. çok teoride kalıyor çoğu şey. O yüzden birazcık bazı şeyleri e, görmek istedim, elime almak istedim bazı şeyleri. Çok çok güzel bir nokta hocam bu. Gerçekten çok güzel bir nokta. Çünkü ürettiğiniz bir şeyler e, yahut da sizin etkinizle ortaya çıkan şekillenen bir şeyler size güç veriyor. Motiv motivasyonunuzu arttırıyor. Mesela ben programlamayı çok severim bilgisayarda falan. Neden? Bir şeyler yazarım. Onun meyvesini görürüm. Yani yansımasını görürüm. Bu heyecan verici bir şey. Öte taraftan şey mesela dediniz ben de fizik bölümü mezunuyum. Okuyoruz abi böyle göğe anlatıyorlar falan. Hikaye gibi. Yani hikayede de şey var hani bir sürükleyicilik var, akıcılık var. Orada da o yok. Yani bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor anlamıyorsunuz. Evet, Ezberci bir eğitim sistemi de var rezalet zaten. Yani insanı... Mide, midesini bu alt üst ediyor hocam yani hakikaten. Evet hocam tamamen e, katılıyorum size. Bizim e, ülkemizde kronik bir sorunu zaten eğitimli sorunları. Gün geçtikçe de çözülmüyor daha çok artıyor. Öyle mi? Benim fikrimce. Ben bunu ilk üniversitemde de yani Bilkent'te de İTÜ'de de görmüş bulunmaktayım. Şimdi bu sadece tabii sadece fiziğe ait değil e, eğitimin bir sorunu var. Bir de fiziğin e, yani fen fakültesinin ülkemizde çalışma alanlarının kısıtlı olması hem desteğinin kısıtlı olması hem e, halkımızın bu konuya bir e, yabancı gibi yani yukarıdan gelen bir şey gibi uzaylı gibi bakması yani toplumsal bir e, sıkıntı var bu noktada bu yüzden e, fen fakültesi iyi bir şekilde işlenmiyor ve iyi bir şekilde eğitilmiyor. Veya iyi bir şeyler sonuç çıkmıyor ortaya diyelim ve zor oluyor okumak. Doğru diyorsunuz yani öğrenciler e, bir şeyler e, anlama derdinde değil de sınavları geçelim de nasıl geçersek geçelim, okulu bitirelim de diplomayı alalım da ne olursa olsun zaten iş vermiyorlar bize <gülüyor> der gibi. Sonunda işsiz oluyor ne olursa olsun diye sonunda işsiz oluyor genelde bu şekilde oluyor. Özellikle Anadolu üniversitelerinde maalesef sonuç bu. Hı. Ve gelelim uçak mühendisliği bölümüne. Nedir hocam yani uçak mühendisliği denilince ne anlamak gerekiyor? Türkiye'de iş sahaları muhtemelen gitgide artıyor çünkü duyuyoruz haberlerden şuradan buradan. Uçaklarla ilgili böyle mesela insansız hava aracı yahut da mesela başka ülkeler... Türkiye'den uçak siparişi e, herhalde bunlar daha çok savunma sanayisinde kullanılıyor. Şimdi hocam e, uçak mensi dediğimiz zaman e, yani konuya geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Şimdi son zamanlarda İHA, İnsans Hava Aracı ile ilgili birçok bir haber çıktı. İşte bitti, işte Aselsan yaptı, şu yaptı, bu yaptı ama e, işte motorunu dışarıdan alıyormuşuz. Yani e, çok fazla kolpa diyebileceğimiz... E, Birçok haber dolanmakta. <gülüyor> ya spikülatif evet doğru ki hemen spikülatif. E, çünkü halkımız bu konuya yabancı olduğu için basın da bunu istediği şekilde yönlendiriyor. Ve konuda tamamen uzak. Çok e, yalan yanlış haberler dolanıyor. E, şimdi konuya nereden baktığımız önemli. Şimdi insansız e, hava aracı geldiğimiz teknolojik noktada e, şu anda uçak sanayini, savunma sanayini son geldiği nokta diyebiliriz. Ve bu noktada artık Türkiye'nin bir şeyler yapıyor olması bile yani bir uçak yapıp bunu kaldırması bile çok önemli bir nokta. Teknoloji olarak veya bir şey üretim konusunda biz Amerika'yı veya işte bir Avrupa ülkelerini yakalamış durumdayız. Hayır, değiliz. Ama mühendislik olarak bir şeyi yapıp montaj yapıp montaj diyoruz biz hani makina terimiyle montaj yapıp bir şeyler uçurmak veya bir şeyler birleştirmek ve bunu kullanır hale getirmek. Yani senin bunu kendi öz bünyene katman veya çok önemli bir gelişmedir. Ama bu nasıl yansıtılıyor topluma? İşte bunu zaten biz yapmıyoruz. Zaten satın alıyoruz iş tamamen e, farklı o zaman ay e, yani bilirsin mesela petrol işlenen bir şey Yani veya işte e, board hep yine spekülatif olan bir malzeme. Hani basın genellikle toplumumuzu maalesef bu konuda hep yanlış taraflara sürüklemekte ve yalan yanlış haberlerle doldurmakta. Muhtemelen dış mihraklı haberlerdir onlar yahut da dış kaynaklı basın e, kuruluşları muhtemelen böyle şeyler yapıyor. Yani ülkemizin diğer ülkelere olan bağımlılığı bu şekilde azalıyor ya azalmaya başlıyor herhalde bunu çekememe durumları evet. Var. Maalesef bu bir eziklik e, olsun, işte bir özent olsun, hala bir işte yurt dışı Avrupa özentisi olan insanlarda. hani bir, Bu uzun zamandır zaten hani toplumumuzda böyle bir kesim demek yani kesim adı altında toplamak istemiyorum ama böyle bir bilinç yani bir, bir şey var böyle bir psikoloji var oluşmuş durumda ve hala o psikolojinin eserini görüyoruz. Yaptığımız herhangi bir şeyi e, biz zaten ne yaptık yani bu nedir ki bir şey yapmadık işte yine yapamadık yine olmadı. E, yurt dışında vardı biz sadece taklit ettik. Oysa ki yani taklit kelimesi bile yani mesela Çin e, dediğimiz ülke her şeye şu an sahip olduğu bütün teknolojiye taklit yaparak başladı. E, şu anda mesela uzay konusunda söyleyeyim Çin. E, Çin'in şu anki devam eden uzay konusunda projesi uzay üssü açmak. Çin'lerin uzay üssü var Amerika'nın var Rusya'nın var. Peki üçüncüyi kim yapıyor? Yani taklit ülkesi dediğimiz Çin yapıyor. Şu an e, tabii bu uzay üssü yapmak dediğim şey çok basit bir şeydi yani çok büyük bir proje. Parça parça gönderiyorsun kısımları yani bir odayı diyelim, e, onu gönderiyorsun. Sonra işte iki sene sonra baş ikinci odayı gönderiyorsun. Bunu ve uzayda birleştiriyorsun. Bu parçalar kendi başına uzayda çalışıyorlar. Bir de onları uzayda birleştiriyorsun. Böyle bir teknoloji sahip oluyorsun. Nasıl başladın sen bu işe? Taklit ederek başladım. E, yurt dışında yani adamın yaptığını. Yurt dışından birisi yapmış, de aynısını yaparak başladın. Taklit mi, modelleme mi bir yerde? Çünkü evet modelleme de diyebiliriz bunu. Hani birebir yapsan da sorun değil. Hani ben burada taklit kelimesinde çekinmediğim için çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Hani birebir yap, üzerine bir şey ko. Ki şimdi kendimize dönelim hemen bu noktada. Bizim milli savunmada hani var olan şirketler şu anda geldiğimiz noktada kesinlikle birebir taklit etmiyor. Kesinlikle üzerine bir şeyler koyuyorlar. Özellikle ben çok hani sadece bir tane isim vereyim Anka dediğimiz yani insansız hava aracı kesinlikle üzerine bir şeyler konmuş kesinlikle geliştirilmiş ve benim gözünde benim anladığım kadarıyla ben işin uzmanı değilim sadece bir öğrenciyim ama benim çok hoşuma giden ve çok kaliteli bulduğum bir araç ve çok mutlu oldum çok gurur duyduğum bir araç. Ve siz Ankara'ya bu münasebetle geldiniz 30 kişilik bir grup kampa gelmişsiniz kulüp olarak gelmişsiniz daha doğrusu. Asesan Tayi e, TÜBİTAK, TÜBİTAK Uzay gibi şirketleri yerinde görüp e, buralardan e, biz ileride ne yapabiliriz? Bu uçak ve sivil savunma, uçak uzay ve sivil savunma konusunda neredeyiz? E, iş imkanı nedir? E, ümit var mıdır? E, yok mudur? Biz ne yapabiliriz? Şeklindeki sorularla geldik ve bunlara cevap arıyoruz şu andaki kampımızda. TÜBİTAK'ı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sözünü ettiğiniz uçaklarla ilgili bir şeyler gö görebildiniz muhtemelen. Yani onları da gezmişsiniz galiba. Tayyide birebir F-16 uçaklarının modernizasyonuna şahit olduk. Mesela basından duymuştur belki dinleyenlerimiz. F-35 uçağı yapılıyor 9 ülke birlikte. Bunun içinde Mısır var, Amerika var, Fransa var bildiğim kadarıyla. Türkiye'de var. Türkiye var tabii ki. İşte bu 9 ülke birlikte F-35 uçağı üretiyor bildiğim kadarıyla 130 tane. E bu uçağın da bir kısmını... Ee, önemli bir kısmı tabii bir kısmı deyince isteyen arkada çekebilir ama yani uçak dediğimiz şeyi daha iyi bildiğimiz zaman hani e, önemliye önemsiz bir kısmı da yok hani her taraf önemli bir kısmını Türkiye yapıyor ve bu uçaklar birleştiriliyor ee, bu buna da şahit olduk bunları da yerinde görmüş olduk o parçaların nasıl üretildiğini ee, devasa gerçekten çok büyük devasa bir şeyde atölyede gerçekten bir sanayi ortamına bir uçak sanayi savunma sanayi ortamına şahit olduk ve çok mutluyuz grubumuz. Peki Türkiye'deki şeyleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Uçak gelişimini falan, işte mesela geçmişle günümüzü karşılaştırdığımızda hızlıca bir toparlama babında. Evet, konu birazcık dağınık konuştum. Ben dağınık düşünen bir insanım zaten. <gülüyor> Neredeyiz, ne kadar yolumuz var, ne yapmamız gerekiyor, ne kadar çalışmamız gerekiyor diye yani başlanır sayısal veya analiz yaparak soruna. Şimdi bu soruyu sorarsak şimdi, ben şahsen dediğim gibi konunun uzmanı değilim ve sadece sıradan bir öğrenciyim. İçeriden birisini gördüğü kadarıyla anladığım kadarıyla teknolojik olarak ve üretim olarak süper güç olan Amerika'nın veya daha öndeki ülkelerin bayağı bir gerisindeyiz. Durduğumuz zaman, şöyle bir baktığımız zaman elimizdeki veri bu. Çok gerideyiz, yani buna 100 sene diyelim hani kabaca. E peki ne yapacağız? NASA'nın planı 10 sene içinde Mars'a insan göndermek. Peki 10 sene içindeki Türkiye'nin hedefi ne? Eğer yerinde sayıp uyuyup onları izleyecekse o arada hani 100 sene farazi dediniz ya işte fark. O 100 sene belki 150 olacak, 110 olacak yani. Oysa bir şeyler yaparsa değil mi? Evet. Durduğunuz sürece geride kalacaksınız bu kesin. Peki durmasak ne yapacağız? Durmadığımız zaman gerçekten yapılabilecek çok şey var. Bu 100 sene... 200 sene hiç sorun değil. Kesinlikle sorun değil. Bir şeyler yaptığınız zaman e, bilgi, üretim, çalışma yani bir verim, sonuç... O kadar hızlı bir şekilde akmaya başlıyor ki. Açıkçası bu insansız hava aracındaki gelişmeleri de o şekilde görüyorum. Hani bugün bu gezide de hani ben birkaç yerde gördük. Birkaç firmanın insansız hava aracı yaptığını gördük. Ha Bazıları daha işte standarttı bazıları daha düşüktü falan. Ama görüyorsun ki hani bir uğraş var bir şey var ve karşılık veriyor. Yani o uğraş o ufak tefek uğraşlar bile hemen meyvesini vermeye başlıyor. Demek ki hani yapman gereken tek şey yani sadece oturduğun yerden kalk ve yapman gereken şeyi yap. Yani yaptığını küçümseme bir de. Kesinlikle ve yaptığını ve yapacağı yapabileceklerini asla küçümseme. Bu 100 senelik fark yani benim inancıma göre sadece hani bir saatlik fazla çalışmayla yarım saatlik fazla çalışmayla 15-20 senede kapanabilecek bir fark olarak görüyorum ben. ben yani, i̇nancım inancım bu, bu yönde yani. O zaman sıkı bir çalışmayla bu yüz senelik fark kapatılabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Hani tarihe bakalım. Hani o zaman şu şekilde olurdu. En baştan bir e, süper güç. ...her zaman süper güç kalırdı. Hani e, hiçbir zaman onun sonu gelmezdi yani. Ama demek ki bazı dengeler değişiyor veya daha çok çalışan veya daha çok isteyen bir adım öne geçebiliyor. Yani o zaman bu hayat, bu dünya, bu dünya olmazdı veya bu hayat, bu hayat olmazdı veya bu sınav, bu sınav olmazdı. Her şey e, durağın olsaydı, tek düze olsaydı bu sınav, bu sınav olmazdı yani diye düşünüyorum ben şahsen. Çok çok teşekkür ediyoruz lütfen. Keyif aldık e, muhabbetinizden. Anladığım kadarıyla sonuç olarak şunu diyorsunuz. Uçak mühendisliği bölümünde kendimin bir şeyler yapabileceğini e, hissediyorum diyorsunuz. Çünkü e, bir şeylerin karşılığını alınca insan umutla daha bir azimle bir şeyler geliştirmeye devam eder ve anladığım kadarıyla siz bu bölümü daha bir sahiplenmiş, sevmiş gibisiniz. Şimdi... Aslında benim derdim zorluk değilmiş aslında gibi bir şey. Çünkü fizik zor belki ama bu daha zor bir bölüm. Buna rağmen ben bunu seviyorum gibi bir sonuç edindim. Ben biliyorum. Kesinlikle yani şimdi e, daha önce de söylediğimiz gibi fizikte bir sonuç yoktu yani veya bir ürün yoktu ya ne yapıyorum ben sorusu vardı akllarda. Şimdi uçağı seçmemdeki neden de buydu zaten hani bir şeyler yapmak ve e, şimdi gelip gördüğümüz zaman ne yaptığımı yani neler yaptığını bu bölümü bitirenlerin mühendis abilerimizin e, neler yaptığını gördüğümüz zaman milletine vatanına milletin nasıl fayda sağladığını gördüğümüz zaman yani ben de bir gün hani bitirdiğim zaman, aynı şekilde hizmet edebileceğimi düşündüğüm zaman gerçekten çok mutlu oluyorum, yani heyecan doluyor. İnşallah o günleri de Rabbim gösterir. İnşallah hocam. Bu anlamda e, muvaffakiyetler diliyoruz, Allah yolunuzu açık etsin diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bu mütevazilik anlamında değil ama ...cahil olduğumu ve bilgisiz olduğum bir konuda e, yine de düşüncelerime önem verdiğiniz için size çok teşekkür ederim hocam. <gülüyor> Yaptığınızı küçümsemeyin. <gülüyor> evet, haklısınız. <gülüyor> o, yüzden. o yüzden bu girişim çok önemli yani öğrencilik de ile şeyler yapmak, kendi kabuğunu kırıp açılmak belki de çok önemlidir. Ama her zaman da daha çok yolum var, daha çok yolum var şeklinde kendimizi motive edeceğiz ve yılmadan devam edeceğiz. Hani bir iş bitti bu iş oldu demeyeceğiz ee, hep devam edeceğiz hep geliştireceğiz devam ediyor çünkü hayat hayat devam ediyor ve çalışma devam ediyor sınav devam ediyor yani bir de şu var bitti der derseniz zaten ondan sonra sıkılırsınız alışmışsınız belli bir <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> belli bir hareketli bitti derseniz ondan sonra ne yapacaksınız <gülüyor> emekli olanları görüyoruz adamlar vakit geçmiyor diyor evet. o yüzden hocam bitmemesi daha iyi galiba evet bitmemesi daha iyi bitmemesi daha iyiydi kıymetli dinleyenler ama programımız Bitti. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 54 Şubat 2013. Bitti. E sen kalınız. Enlem ve Boylam